Allah'ın hediyesi, Allah'ın takdiri ve Allah'ın Allah'ın izniyle, Allah'ın Allah'ın izniyle. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك ربي ان بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرئها ان Sadaq Allahu al-Azim Allahu menfa'na bil Qur'an azim ve barik ve elhamdülillahi rabbil Estağfurullah el hayy el kayyum. Hassanatukum bil hayy el kayyum ellezî ve gecesinden gününden sonra mübarek cuma gecesine kavuştuk. Allah'ım kıymetli mevsimleri faziletli zaman dilimlerini peş peşe getiriyor. Elhamdülillah bizi kazandırmak istiyor. Böylece bu zamanlarda hevesimiz artıyor, şevkimiz artıyor. Normal geceler gibi günler gibi olmuyor. Mubarak cuma gecesi diğer gecelere benzemez. Hiçbir geceye benzemez. Günlerin efendisi cuma günüdür. Gecelerin efendisi cuma gecesi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 stağr ile izul zilleti yer o mahut bilinen beklenen büyük sarsıntı ile mahşer sallanması ile sallandırıldığı vakit ve ahracati erdu esgalha toprak altındaki ağır yüklerini çıkarttığı vakit mahşer başlayınca sallanma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 Direk gibi sütun sütunlar büyük sütunlar ama öyle şeyler var ya. filayakları var camilerin eski camilerin filayakları falan 5-10 kişi böyle etrafına dolanır öyle altınları salacak dışarı fakat kimse bakmıyor şimdi olsa bir dolar için birbirini öldürecekler düğünde bir dolar saçıyorlar millet birbirine kafasını kırıyorlar.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 O günü düşünene bu işler, dünyanın dertleri hafif gelir. Dünyanın bir şeysi yok. Dünyada çekilenler hiçbir şey değil. Ama ahirete inanmayan, ahiretten korkmayan adam burada her işten cezir olur. Ahirete inanan adama dünyanın korkuları da, fakirlikleri de, hastalıkları da, ağrıları da, sancıları da, hapisleri de, her şeyi hafif gelir. Çünkü ahiret çok tehlikeli. Hepimizin önümüzdedir. O gün kimse de bize sahip olmayacak. Ancak Allah'ımız Celle'cela. Sonra Muhammed Mustafa abi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle İnsan ne oluyor bu yeryüzüne ya? Bu kadar altınları gümüşleri, madenleri, pırlantalar cevherler, mücevherler bir kıyratı bilmem kaç bin dolar. Hepsini verdi dışarı. Bak Bakan yok. Ne oluyor bu Toprada diyor ya dediği zaman ya meydin tohaddi ve işte o gün Toprak haberlerini anlatacak diyor ne haberlerini anlatacak bende Rabb'e vahale Rabb'in ona vahiy etti ne bildiriyorsa falan adam benim üzerimde zina etti falan adam benim üzerimde namaz kıldı falan adam benim üzerimde taaf etti falan adam benim üzerimde etti falan adam benim üzerimde adam öldürdü, kana kıttı falan adam zulmetti, falan adam gasp etti. Falan. Toprak hepsini söyleyecek. Onun için tehaffezû minelâz. Hadis-i şerifte topraktan korunun diyor. Topraktan kendinizi sakının. Ne demek? Üzerinde günah işlemeyin. Şahit oluyor size. Onun için bu mübarek dershanemizde, sohbet yerimizde devamlı bulunuyoruz, buluşuyoruz. Dün gece geldik, bu gece geldik. İnşallah ömrümüz oldukça geliriz. Ve bu yerler bize şahitlik edecek. İnşallah halılar, seccadeler evet, ne kadar secde ettiğimiz yer varsa hepsi. Allah lehimizde şahitleri çoğaltsın. Amin. Amin. Aleyhimizde şahitlere unuttursun. Amin. Amin. Tevbe edersen oturur. İde atabel abdü teubetennasuha Kul nasuh tevbesiyle Allah'a döndüğü zaman en sallahu hafazate Allah yazıcı meleklerine bile unutturur diyor. Günah işlediği topraklara, yataklara, yerlere, her şeye unutturur. Yarın ahirette çıktığı vakit aleyhine bir şahit çıkmaz. İnşallah. Yevmeydin yasdurun ve eşteatel yura ve'mâ lehum O gün insanlar fırka fırka çıkacaklar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 Kimisinin diri dışarıda. Kimisinin kafası aşağıda, ayağı yukarıda. Ya. Ayet-i de var. Ne'şurûm yevmel kıyameti ala vucûb. Kıyamet günü biz onları diyor suratları üzere haş edeceğiz. Yani yüzleri ayak olmuş. O o vakit orası rezilliği çekecekler. Kimisi maymun kılığında, kimisi domuz kılığında. İnsanlıktan çıkmış. Yuhşar yevmel kıyamet nâsım min min kubûrîm ilallâh teâlâ alâ sûreti'l-qirad ve'l-hanâsir. Kıyamet günü benim ümmetimden bir kısımları kabirlerinden mahşere sevk edilirken maymunlar ve domuzlar kılığında haş edilecekler. Halbuki insan da dünyada e ne günah etmiş? İçki mi içmiş? Kumar mı oynamış? Zina mı etmiş? Anasıyla mı zina etmiş? Babasını mı kesmiş?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 İnşallah. O gece Cuma'yı, Cumartesi'ye bağlayan geceye gelecekmiş herhal. Yine buradayız, ne yapalım? Döndü dolaş. Gürcü kapısı. Gidiyoruz, dönüyoruz, geliyoruz buraya. Perşembe sohbet var, Cuma yine sohbet var. Ne yapalım? E millet radyodan dinliyor, internetten dinliyor, birkaç yüz bin kişilere ulaşıyor yani, milyonlara da ulaşıyor. Ne yapalım? Vazifemizi yapacağız. Yalnız ben size önceden, bu Noel tehlikesini ben yazmıştım, bir sohbet yapmıştım, o sohbeti Arkadaşlar böyle, bunlar 92 sayfa. Bu 92 sayfa mesela kime versen hemen bunu okuyabilir. Çok insanlara ulaştırmak lazım. Bunu saman kağıt yapıyoruz yani ucuz olsun, kolay olsun da çok ulaşsın diye yani. Adam bir tane başka kitap alana da bundan üç dört tane alır. Mesela niye? Ele gitsin efendim. Bunları dağıtmak lazım nerelerde gücünüz yeterse evet. dükkana gelene senin gittiğin yerlere ondan sonra ne bileyim nişan taşında mişan taşında dağıtmaya kalkarsın dayakta da yeme sonra dikkat et kafası kırılan bana gelmesin adamına göre hareket et. ama şimdi benim de bu Tübbeli Ahmet adı biraz şey oldu yumuşadı artık eskiden olsa ödü kopuyordu adam elinden bırakıyordu bir bakıyordu Elinden bırakıyordu yanarım diye, şimdi belki güleriz müleriz diye bakar, magazin zanneder sonra bir de bakar, yandım Allah bağırır tabii ki. Eyvah ben gavur olacakmışım da haberim yokmuş diye, insafa gelen olur, tövbe olur, dönen olur, bir kişi o gece haramdan kurtulsa yetmez mi size? Şimdiden başlayın o gece millet sohbete çağıralım inşallah ama herkes gelemez ki. Onun için biz onlara bu e, kitaptan çokça dağıtın. Ne niyet edin? Ya Rabbi elimden bu kadar geliyor. Gücüm bu kadarına erişiyor. Çok büyük hayır olur. Ve e, bu yağcılık edenlerden olmazsınız inşallah. Yani ne melazımcılardan olmamak için bu kadar bir şey yapalım bari. Ne yapalım şimdi? O gün diyor insanlar farklı farklı çıkacaklar işte. Bak, maymun domuz şeklinde çıkmamak için... Birkaç Müslümana ulaşalım. Herkes elinin erdiği kadar ulaşsın. Bu Noel tehlikesini bulur. Şimdi burada olmayabilir. Sonra dinleyenler daha kaç gün var? Arifan'da her yerden bulabilirler bunları. Al. Üç beş kişiye de sen ver ya. Çünkü Türkçesi sohbet dili olduğu için kitap gibi, öbür kitaplar gibi de ağır olmuyor. Sohbet akışıyla yazılmış ya, sohbetten çeviri bu. Onun için herkes anlar onu. Ahirette, insan kılığında Müslümanlığını muhafaza ederek imanını kurtarmış vaziyette şöyle Nurlu bir şekilde çıkarız inşallah amelleri gösterilsin diye herkes farklı farklı çıkacak diyor Femen yamel müal eder Ratin hayran yara zerre kadar toz kadar gözle görünmeyecek mikrop kadar Hayır yapan onu görecek atlamam diyor hemen yamel mütikal eder rutin şarran yara zerre kadar ya göz seçmez onu ama ben seçerim diyor Şer yapan onu görecek. Ferezdak vardı, Arap şairlerinin en büyüklerinden. Onun dedesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuştu. Geldi dedi ya Rasulullah, ''Sana vahye edilenden bana bir şey oku.'' Yani yeni yeni geliyorlar, hiçbir şey duymamışlar tabi. Vahiy geliyor diye duymuşlar. Bunlar edebiyatta zirve adamlar. Arap edebiyatı çok üstün bir edebiyatı. Ama tabi Kur'an'ın karşısında hepsi sönük kalıyor. Avelim sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okudu. Zerre kadar hayır isteyen onu görecek. Zerre kadar şey işte onu görecek. Deyince e, o dedi ki: "Hasbi. Bu ayetler bana yetti." dedi. Kur'an'dan daha bir şey okumasan da bu tamamdır. Aldı gitti. Öbürüne 104 kitap okuyorsun. Adam hiç tınmıyor. Anlayan işte şu ayetler yeter. Onun için siz boşuna mı geliyorsunuz gidiyorsunuz? Boşuna mı vakit veriyorsunuz Allah için? Bu cemaatler, sohbetler, bereketiyle bu din yaşıyor. Onun için gayretli olalım inşallah. Evet, Hafız Efendi bize ziyafet çekti maşallah. Allah nazardan muhafaza etsin. Kim idi, tanıyamadık onu? He? Oradan çalışıyor mu ki? Mikrofonu kapatmışlar. Tanısınlar bize inşallah. Allah nazardan muhafaza için Hazreti Kur'an Kimdir? Çalıştı mı? He? He? İnşallah. Telefon şey kapat da burayı sesi bozdu. Hafız Ahmet sar Maşallah. Allah nazardan muhafizesin. Kur'an'ın mucizesi bu. Hiçbir kitap böyle okunur mu? Yani okunduğu vakit, ayet olduğu, vahiy olduğunu cahil de olsa Allah'ın kelamıdır. E tabi Allah'ın Celle Cilallahu, verdiği ses, verdiği nefes, verdiği kuvvet. işte. onun kitabını okuma harcanırsa ne güzel oluyor değil mi? Ama sen şimdi opera mı diyorlar, ne diyorlar ona? O, şey, o bağırıyorlar ya bir şey, ne o? Uuu, bir bağırıyorlar, kulaklarını tıkarsın ya. O da çok şeymiş, çok önemli bir sanatmış o. Onu dinlemekten zevk almayan da kültür yokmuş. Biz biz razıyız öyle kültürsüz de. Kafam şişiyor ya. Sadece rastladığım yok da. Haber dinlerken falan bazı kere o şey, Soprano, moprano bir şeyler var öyle. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Bundan da bazıları da kültürlü olduğunu ispat etmek için mecbur oturuyor orada biliyor musun? Sevdiğinden değil yani. Onu kimse sevmez ki öyle şey. Hayvan kaçar ya. <gülüyor> Amma ve lakin işte öyle. Şu Kur'an'a bak. Şu zurnalara bak. Allah'ın dinine bak sen. Şu İslam'ın güzelliğine bak sen. Kimde var bu Kur'an? Bir aşırı şerif dünyaya bedel. Bir ayet dünyaya bedel. kökleri yerler hepsi. Altında ezilir kalır. Ne kadar zenginiz ya. Bu Kur'an bize verildi. Amener Resulü arşın altındaki hazineden indirildi. Özel hazineden indirildi. Sen de diyorsun ki yarın yemek ekmeğem yok Hoca Efendi. E, Amener Resulü var ya. Oku bu gece. Men kara'u ma fi leyletin o. Bir gece Amin a e okuyana diyor, o iki ayet yeter, her şey yeter, maddi manevi sıkıntılara yeter. He biraz imtihan olmak var. Allah kazanmak nasıb eyleşin. Şimdi 24. farzık kısaca beyan edeyim. 9 buçukta radyoya veriliyor, 13. 'e doğru şey doku'za doğru biz de bitirelim ki yetişsinler evet. buçuğa kadar bekleyenler dinlesinler inşallah 24 farz neymiş kaçırdığı şeylere üzülmeyecek gelen şeylere sevinmeyecek acayip bir şey farz mıymış bu var mı bizde siftev kaçırdığımıza üzülüyor muyuz çok gelen bir şeyden hemen seviniyor muyuz para mara bir şey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 Özel gönderdik, şöyle yaptık, böyle yaptık, kaybedersen gözüme gözükme. E ne yapsın, köprüden mi atlasın? Çoluğu çocuğu psikolojik hasta ettiler ya. Okul, okul, okul, okul. Ne var onda? Ne fayda gördü okuyan Adam imzasını atmayı bilmiyor, parasını da bunu bilmiyor. Öbür profesör olmuş, aç geçiyor, benim gibi. Niye yara? Hocalıkla da değil. Hocalıktan olsa çok zengin olmam lazım idi benim. Hocalıkla da değil. Alimin birisi o kadar kitapların arasında yahu diyor şu cahil adam şu kadar para bulmuş ben bu kadar okudum kitapları yuttum zor geçiniyorum diye böyle isyan etti. Allah muhafaza etsin. Kitaplar bir devrildi üstüne öldü gitti. Efendi Hazretlerinden duymuşum bunu. Ya ma'akil in aaqil in ayt madahibu ve jahil in jahil in telka murzuka. alimler var. Geçim yolları taralmış. Oradan gidiyor, tıkanıyor. Buradan gidiyor, tıkanıyor. Buradan gidiyor, tıkanıyor. Adam da geliyor bana, "Hoca efendi var, bizim işler kesat. Bana bir nüskaya." Lan Kelil başına söyleyecek. Sanki benim işler çok düzgün.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 Alın yazısı yok. Yaşar Nuri de öyle diyor, öbürleri de öyle diyor. Alın yazısı yok. Nasıl yok ya? Yazı yok. Bak şimdi sana ayet okuyoruz. Efendim, hadis Suresinin 22-23. ayetleri. 54 farz, daha çok ilim var. Ama arada tabi izah gerekir. Esnaidu billah mâ sahaben min musibedin fil erdayın.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 Havaların durumları falan Toprağa diyor bir afet vurursa velafiyen fiyen canınıza bir musibet vurursa Canımıza vuruyor değil mi? Çok vuruyor ne hastalıklar geliyor Gencecik çocuklara yeni etme bebeklere Efendim çok Hiç Bu da hasta olmaz dediğin kişilere vuruyor Kim bilir içimizde ne hastalık var, var şimdi çıkmıyor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 Çok basittir derken yani bize göre konuşuyor. Yoksa Allah'a göre hiçbir şey zor değil. Yani şu zor da bu kolay. Öyle bir şey var mı Allah'a? Haşa. Celle Celle. Ona göre her şey eşit. Bize göre öyle mi? Değil. Bize göre efendim, bir kitabı kaldırmakla efendim, bir kayayı kaldırmak bir mi? Fark ediyor. Kilo ağırlaştıkça fazla güç ister. Zorlar adamı. Mevla'ya. Yaprakta bir, toprakta bir, kayada bir, göklerde bir. Siz diyor sayfanın tomarlarını, kağıtları şöyle aldığınız zaman böyle elli yüz tane böyle kağıtlar olur böyle dosya kağıt. Onları böyle bir kıvırsanız, dürseniz nasıl? gökleri öyle düreceğiz diyor. Yani siz hep Nasıl kolay geldiğini anlamanız için misal veriyorum diyor. Yoksa bizim, haşa öyle. Öyle bir hareketimiz gerekmez bizim. Olmasını istediğimiz şeye ne deriz? Kün. Künde derken harf ses var mı? Kafnun var mı? Yok. İradenin tealluku var. İstediğimiz anda feyekûn oluyor. Vel ebu cemiyan kavvatû el kıyâme. Yedi kat toprak diyor, kıyamet günü Allah'ın bir tutamıdır diyor. Tutam ne demekse şu tutam işte sakal bir tutam. Mevlânâ böyle tutamı var mı? Haşa. Ama sana teşbih ediyorum. Semaat mutuyat birini. Yedi kat gök onun kudret elinde, sağ elinde. Haşa bizim gibi şekli var mı? Eli var mı? Gücünün gücünün sembolü bu. Dürülmüşlerdir diyor.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 Burası şimdi bizim esas 24. farzımızın mufadı burası. Likela tesavvala ma Kaçırdığınız sizden kaçan şeylere üzülmeyin diye. Ben niye bunları ezelde yazdım? Tamam o benim ilmim. Kayıt altına aldım. Ama bunları ezelde yazdığımız size niye bildirdim? Bildirdim ki düşünün de efendim bir şey kaçırdınız. Bir imkanınız gitti. Efendim. Hasta oldun. Benim pankreas gitmiş. 25 sene oldu gitmiş. İnsülin imal etmiyor. Şimdi üzüleceğim. E peki seni yaratmadan canını bu yazılmış mıydı? Şimdi ben tabii başlıyorum hayıflan maniye. Ben biraz şişman çocukluğumda şişman dedim. E şişman büyüdüm. mübarek kadın tabii. Ne bilsin? Ee, çocuk ne istiyorsa ben de hamur seviyorum ee, devamlı hamur, börek, çörek falan filan 20 yaşına kadar ne et yedim ne balık yedim ne tavuk yedim şimdi de zorla yerim şu kadar yemiyorum onları pek efendim e, hamur hamur yersen ne olacak 5 ee, kilo mu doğmuşum ne 4.5-5 kilo belki de ya, bu sefer ne oldu şişmanlık oldu 10-15 yaşlarımdan sonra Rize'ye de gittik mübarek orada da dayandık pideki ekmeklerine yaslar tereyağı devam bu sefer şeker hastası şimdi oturdun düşünüyorsun hindi gibi düşün ne diyorsun anam işte böyle hamileyken dikkat etseydi öyle zayıf olsaydı şöyle az yeseydi ben hadi efendim sebze yedirseydi efendim hamur vermeseydi falan falan falan falan ben de şeker hastası olmazdım. Mevla ne buyuruyor? Yahu senin ben yaratmadan ne olacağını yazmıştım. Niye bunu sana söylüyorum şimdi diyor. Kaçırdığına üzülme ya. Bir uzvun istop etti. Üzülme? mü? Niye? Bu zaten olacaktı. İstediğin kadar periz etseydin, ne etseydin etse yine olacak mıydı? Olacaktı. Ama şimdi size periz etmeyin demek değil bu Ha? He?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 Var ya ben tanıyorum. 70-80 yaşında hala tüttürüyor. Bir şey de olmamış. E şimdi o zaman ne anlaşıldı buradan? Öbürü ciğeri tertemiz. Herif fazla oksijenden hasta olmuş. Öyle de var ha. Bir de bir hastalık varmış. Neymiş biliyor musun? Mikropsuzluk hastalığı. Bazıları böyle titizlikten devamlı sabun sabun sabun sabun hiç mikrop, mikrop da lazım. Mikrop kalmamış adam hasta oldu geçen bir tanesi.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 Ben kazandım, ben ettim, ben kafayı kullandım, ben çalıştım, ben bu kadar uğraşmasaydım adama be dava vermiyorlar falan. Yapma böyle hareketler. Karun'a dönersin. Karun yığdı malları her taraf depo, hazne-hazine فَاتِنَا مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّمْ bil لَتَنْهُوا بِالْحُسْبَةِ اِلِلْقُوَّةِ O kadar hazine verdim ki ona diyor kuvvetli, böyle cılız değil kuvvetli develer topluluğu ''Koca bir deve cemaati, o develer de güçlü develer anahtarlarını taşıyamazdı.'' diyor. Anahtarlarını taşıyamaz. Ağır gelirdi. Diyor. ''Kavmi ona ne dediler? Şımarma.'' Böyle çok kibirlenme, aşırı sevinme, sevinmenin aşırısını şımarmaya girer. İnna Allah la yuhibbul ferihin.'' Allah şımarıkları sevmez malından, mensebiyle, makamıyla, güzelliğiyle vesairesiyle. Sevinme çok. Ve Allah'ın sana verdiği bu kadar nimet varsa ahiret yurdunda ebedi gideceğin yeri kazanmaya bak. Bu imkanları oraya harca. O la tensa nisibeke Dünyadan da nasibini unutma. Yani zarur etmekte, yiyeceğin, içeceğin, ihtiyaçlarını göreceğin, çoluk çocuğa bakacaksın, kimseye muhtaç olmayacaksın tamam. Dünyada yaşayacaksın ihtiyaçlarını unutma. Ama sonunda bir kefenle gideceğin Çoğuna o da nasip olmaz. Onu da unutma. Vahsin ke ma ahsenillah Allah sana iyilik et. Sen de Allah'ın kullarına iyilik et. Vlatim fushati Yer bozgunculuk çıkartma. Arama. la Allah fesat çıkaran bozguncuları sevme. Bu kadar vaz ettiler. Ne dedi?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 kıyamete kadar her gün biraz daha batar her gün biraz daha ne oldu ona dünyalık sonu oldu dünyasını da bitirdi ahiretine batırdı Gitti. onun için zengin olduğun bir imkana sahip olduğun şımarma hasta olduğun fakir kaldığın derde düştüğün üzülme ha, madem ki bu dünyada yaşıyorsunuz sevinçsiz üzüntüsüz yaşanır mı burada bir gün sevinç gelir bir gün üzüntü kere, bir gün gülersin, bir gün ağlarsın, öyle mi? Fe aleyna ve yevmen lenâ ve yevmen ve Bir gün aleyhimize geçer, bir gün lehimize gelişir. Bir gün üzülürüz, bir gün seviniriz. Allah burayı böyle yaptı mı? Yaptı. O zaman Mevlane buyuruyor? Hayatınız bu iki şey arasında dönüyorsa sevincinizi şükre çevirin, üzüntünüzü sabır ve rızaya dönüştürün. Sevineceğin zaman ne yapacaksın? Elhamdülillah, ya Rabbiylekel hamdü, kemâinbegîli celâli vecik eyle afîm-i Hamd sıygeleri var, dualarım kitabında, dolu. Ne hamdler var orada. Birkaç hamd öğren. Ya Rabbi, zatının yüceliğine, saltanatının büyüklüğüne yaraşır şekilde sana hamd olsun. Bu şimdi okuduğum mesele. Bunu bir okudu adam, iki melek geldi sevabını kaldıramıyor. Halbuki melek yeri göğü kaldıracak gücü var. Tetler ya Rabbi bu kulun bir hamt yaptı. Kaldıramıyoruz. Sevabını. Mevla buydu ki onun sevabını çünkü yazı, yani yapılan ameller e, mizanda bir e, tartıya dönüyor. Yani e, zikirde diye ağzımızdan harf ses şeklinde çıkıyor ama cennette ağaç oluyor mesela. 500 senelik mesafe gibi. Bu da böyle bir e, gramaja dönüyor. Kaç tonluk. Mesela Müslüman'ın cenazesine gidene bir kıyrat var diyor. Yani Uhud davukatlar mesela. Hep hadislerde hatırlayacaksınız. Bu neye gidiyor? Tonaja binindiriyor. Mevla oraya çeviriyor işi. Ya bunun ıı, kilosunu bulamadılar. Üktüva <gülüyor> li abdike muakkal. Mevla böyle bir hamd etti ki onun sevabını siz e, tona dö dönüştüremezsiniz. Nasıl dediyse onu öyle yazın. Ahirette gelsin benden az.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 Allah yaşatsın Fazıl Kerem'iyle. Amin. Uzun bir hadiste İbn-i Abbas'a radıyallahu anh'a çocukken arkasına oturttuğunda, ey çocuk diye bir uzun hadis var. Birkaç bölümde okurum onu ara size. Ne buyurdu? <gülüyor> Şunu bil ki evladım seni şaşan, ha sana gelen, vuran bela sıkıntı zaten seni şaşacak değildi. İlla o sana gelecekti. Ne yaparsan yap.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 Zaten o sana vurmayacaktı. Başına gelen de zaten seni şaşmayacaktı. Cefel kalem Allah'ın kaleminin mürekkebi kurudu. Ne demek o? Bima hakeanül lahmül kıyam. Kıyamete kadar olup bitecekler. Yazıldı mı? Kalemin mürekkebi kurudu mu? Yeni bir ilave olur mu? Olmaz. Bu kader işi acayip bir şey. İman lazım.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 O dünyanın peşine düşmese de dünyayı onun peşinde gezdireceğim. Çok büyük bir zenginlik duasıdır bu. Ama o duada ne diyor? Ya Rabbi senden imanen bir iman istiyorum ki yubaşırı kalbi o inanç benim kalbimin içine işlesin. Ve yakınen sadikan öyle bir doğru dürüst gerçek inanç istiyorum ki hatta öyle bir imanım olsun ki bana öyle bir inanç veresin ki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 dillendirip de sabırsızlık haline tahammülsüzlük gösterisine çevirmeyeceksin gelen bir nimete sevinmeyi de böyle bir şımarıklık haline dönüştürmeyeceksin belaya sabredeceksin rıza göstereceksin nimete şükür hepsini Allah'tan bileceksin Allah bildirsin amin Allah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin yuşakü şevketin fe ma bir müslümanın bir yerine bir diken batsa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 Böyle azıcık bir şey batar. Ne kadar da acıtır biliyor musun? Çıkarana kadar onu öyle elin rahat etmez. Bunlar boşuna mıdır? Değildir. İllahattallahu bihaatiyah Mutlaka o ufacık dikenden bile bir günahı siler ve yerfa'u bi'adrace bir derecesini yükseltir. Ben iki de bir şeker bakıyorum. O da çok acıtıyor parmaklarım. <gülüyor> parmaklarım her tarafı boş Hemen inna ve inna dersen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 E bizim şimdi başımıza gelenden, günahımız siliniyorsa, ne mutlu bize. Ahirete temiz çıkarız inşallah. Ama Allah'ım günahsız durmayı, belasız durmayı nasip eylesin. Yani günahsız dursak da dünyada da hasta bela bulmasak daha iyi değil mi? Ama illa da ondan olmaz. Eyyub Aleyhisselam'ın ne günahı vardı? Yedi sene çek, o derece yükseltmek içindir. Kiminin de illa,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 İşte dünyada rahatlık içinde, afiyette yaşayanlar bela ehline mükafatların başlarından aşağı döküldüğünü gördükleri zaman diyor hadis-i şerifte. Ne diyecekler? يَتَمَنَّوْنَا اَنَّوْمْ لَوْ قُرِضَتْ جُلُودُونْ بِمَقَارِيزْ Keşke dünyada bizim derilerimiz makaslarla lime lime doğransaydı da burada böyle bol sevap alsaydı diyecekler. Onun için başında sıkıntı olan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 Ashure günü münasebetiyle ehli sünnet dışı çok izahlar, anlatımlar, geliştirilerek sahabe-i kiramın aleyhine konuşma malzemesi yapılmaktadır. Bundan dolayı rahatsızız. sahabemin aleyhine konuşulduğunda onların faziletine dair bildiğini gizleyene Allah'ın laneti vardır. Buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de bundan dolayı Kerbela vakasını evvelce bir sohbette anlatmıştık. Belki de iki sohbettir. Bu sohbet size basıldı. Ben illa dedim bunu tabi edin. Mevcudu yoktu. Çünkü bu yanlış anlayışlara e, düşmemek için Kerbela vakasını bu Muharrem ayında ehli sünnete göre dinleyin inşallah. Bunu böylece herkese dinletin. Yine dün dedik size yedi kat göklere yükselen amellerin hangi günahlar sebebiyle oralardan geri döndürüldüğü alın bu ameli sahibinin suratına vurun. Kıfı ve bu. Bi hadel ameli ve cesahibi. Durun, alın bu ameli sahibinin suratına vurun diye buyruluyor. Yedi kaç semadan ameller döndürülüyor. Allah öyle olmaktan bizi muhafaza eylesin. Hangi günahlardan sebep oluyor? O da bir sohbet yapılmıştı, onun da cd'si çıkmış. Beklenen hadis, amellerin Allah'a yükselişi, oradan Allah muhafaza indirilmesi. Bunu da dinlersiniz, dinletirsiniz. En önemlisi, Noel tehlikesini çok dağıtırsınız inşallah. Şimdi dün gece... Ee, Ali Eren Hoca'nın yazısını okudum. Okuyabildiniz mi? He? Bakın samimi söylüyorum. Ben bu kadar yazı gördüm. Kendim de yazdım, şey ettim. Ali Eren Hoca'nın, Arifan'ın bu sayısındaki yazısı gibi bir yazı daha görmedim. Bak doğruyu söylüyorum. Türkiye'de oynanan bütün oyunları, misyonerlik faaliyetleri, dinlerin birleştirilme meseleleri, Ekber Şah. İmam-ı Rabbani zamanındaki aynı hadise dinlerin birleştirilmesi tehlikeli. Ben size çok anlatırım ama Ali Eren Hoca öyle bir yazmış, öyle bir yazmış ki bugün Müslümanım diyen herkesin bu şuura ermesi lazım. Aksi takdirde zemin altımızdan kayar haberimiz bile olmaz. Batıla götürülüyoruz, batıla sevk ediliyoruz. Bugün bu kadar Müslümanlar batıla, yanlışa hizmet ettiriliyor. Ve iyilik niyetine, hayır niyetine Allah muhafaza kafirlerin ekmeğine yağ sürülüyor. Türkiye'de ne oyunlar oynanıyor? Mardin'de, Urfa'da, şurada burada ne tehlikeler olmuş? Hangi din adamları nelere karışmış? Ne numaralar çevriliyor? Bu oyunların hepsini ben ara sıra söylerdim size. Şimdi vaktim yetişmez. Mutlaka Arifan'daki Ali Eren Hoca'nın bu yazısı... Samimi söylüyorum tabela yapılacak bir yazıdır ve Türkiye'nin kurtuluşu için bu şuur lazımdır. İnşallah hepiniz bunu okuyun okutun. Allah rızası için. Verin insanlara ulaştırın böyle. Okusun o yazıyı okusunlar. O zaman anlayacaklar. Büyük oyunlar, dolaplar kafirler tarafından sergileniyor. Allah muhafaza etsin. Bazı Müslümanlar da buna alet oluyor. Allah uyandırsın, ikaz etsin. Amin diyen dillerinizde nar cehennemden azale etsin. Amin. Zeytinburnu Adliye Meydanı Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda Pazartesi akşamı saat Yedi buçukta Sohbet olacak bizi oraya çağırmışlar İnşallah gideceğiz Evet Zeytinburnu Adliye Meydanı Belediye Kültür Merkezi konferans salonu Yedi buçukta Allah nasip ederse Cemaatimiz iştirak etsinler Kalp krizi geçiren hastalar var Rabbim acil şifalar ihsan eylesin Amin Amin Allahü azezal Muhsin Muhammed ve allahü azezal yarım yarım Allah naseluk al cennet nayuduk bıkmın al nahr Allah naseluk ırdak al cennet nayuduk bıkmı şıktık al nahr Allah naseluk al cennet ma qarabbeylam kabli muamel ma nayuduk bıkmın al nahr ma qarabbeylam kabli muamel Amin Allah naseluk al cennet nayuduk bıkmın şerif masale bıkmın evi bıkmın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nayuduk bıkmın şerif istehade bıkmın ve entel muştahanu ve ala ve barik. Allah şeyidina, Muhammedin Nabi Lümî, el-Habib el-âli el-Qâdir, el-âzîm el-Jahîm, wa al-âli wa sâhibi. Salatü ve selamü alekka Rasûlullah, salatü ve selamü alekka Habibullah, salatü ve selamü alekka şeyid Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretlerimizin hayatı doğumundan şu andaki hizmetlerine ve yüzyılın müceddidi olma vasfının kendisine bildirilmesi ve insanların, alimlerin bunu kabullenmesi ile nihayetlenen şu an için bu yüce, kıymetli, mübarek hayat sürecinde efendim neler e, olmuştur diye bir gösteri şeklinde, slide gösteri şeklinde CD'ye hazırlanmıştır. O da size arz ediliyor, ağız kayanlarından çıkmış. İnşallah Efendi Hazretleri'ni daha iyi tanırsınız. Efendim güzel köyünden beri çok şeyler görürsünüz, hocalarını görürsünüz, tanırsınız. İnsanlar okumaktan ziyade görüntülü şeylere, göze hitap edenlere değer veriyorlar. Allah Teala o yüce dostunun şefaatine nail eylesin. Himmetini üzerimizde daim eylesin. Ona da emek edin, tanımaya, tanıtmaya vesile olun inşallah. İnsanlar batıllara... Davet ettikleri, kötü şeyleri tanıttıkları bu zamanda biz de dostlarını tanıtmaya çalışalım inşallah. İlahi Şerefi Nebi sallallahu aleyhi ve sallamın şahide. Efendim bağımız El Fatiha